Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin, Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in, ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmi d-din. Ama ba'd, fa'alamu eyyuhel ikhvan, fe inne eftelel kitab-i kitabullah ve eftelel hediy, hediyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtetatuhâ, ve külle muhtesin bid'a, ve külle bid'atin dalâle, ve külle dalâletin ve sahibaha finnâr ve bir sene-i muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ennehu kâl: "İza teraka'l abdü'd duâ'e lil vâlideyn inqata' anhu'r rizq" dedi Resulullah ki, "Fî Evke mâ kâl. Çok aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Şu mecliste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını okuyarak şeref kesbedeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hassaten Efendimiz muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu parki için ve sonra sair embiya Enbiya ve Mürseli'nin ve cümlesinin al, ashab ve etbalarının ve hassaten Saadat ve Meşayih-i turuk Aliye'mizin ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve iftihal eylemiş olan bütün yakınlarını ve sevdiklerinin ruhlarına hediye olmak üzere kabirlerinin nur, ruhlarının mesrur olması için ve hayatta olan biz müminlerin de Allahu Teala Hazretlerinin rızasına nail olup iki cihan saadetine ermemize vesile olması için bir Fatiha, 3 ihlas şeyh okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce de müteaddit defalar izah ettiğimiz gibi okuduğumuz hadis-i şerif, hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi, rahmetullahi aleyhin tertip eylemiş olduğu, Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabıdır ki, Suyuti'nin El-Cami gibi alfabetik olarak tertip edilmiştir. Ona da müşabihtir. Burada hadis-i şerifler, başındaki kelimenin ilk harfine göre dizilmiş oldukları için o kelime ile başlayan müteaddil hadisler peş peşe geliyor ve böylece bir mevzuya dair birkaç hadis-i şerif karşımıza gelebiliyor. Buna rağmen birkaç satır sonra başka hadis-i şerifler karşımıza geldiğinden mevzu değişmiş oluyor. Malum olduğu üzere en şerefli, en faziletli kelam Allahü Teala Hazretlerinin kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Sözlerin en şerefsisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sözüdür. Onun sözü varken başka sözlerine düzüm var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Elhamdülillah ki bizi ona ümmet eylemiştir allah Teala Hazretleri her şeyi anlatmış. Hatta kendi zamanına ait şeyleri anlattığı gibi bizim zamanımıza ait meselelerden de bahsetmiştir. Biz Resulullah'ı iyi tanısak sünnet-i seniyyesine vakıf olsak, hadis-i şeriflerini okusak, bugünkü meseleler dahi hepsi mevcuttur hadis-i şerifte. Elhamdülillah karanlık bir nokta kalmayacak. Attığımız adımın, gittiğimiz yolun ne olduğunu bilmemiz mümkün olacak. Onun için başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymayı, hadis-i şerifini okuyup öğrenmeyi büyüklerimiz bize tavsiye etmişlerdir. Biz de onun için Büyüklerimizin bu kitabını okumak suretiyle bu hadis-i şeriflerden şeref kesmediyoruz. Yoksa garaz bu, yani başka e, kendi sözümüzle bir şey katmış değiliz. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyoruz ve onlardan lezzet duyuyoruz, sonsuz bir zevk duyuyoruz. Peygamber Efendimiz'in ilk hadisi şerifi bugünkü Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İzah terkekel abdut dua el lil walideyini. Kul ana baba için dua'yı terk ettiği zaman inkata anhur rizku rızık ondan kesilir. Şöyle derleyip toparlayıp söylemek gerekirse, kul ana babasına dua etmeyi ihmal ederse rızkı azalır, rızkı kesilir. Demek ki insanın rızkının bereketlenmesi için, bollanması için, genişlemesi için bizim şimdiye kadar hatırımıza gelmeyen başka çareler, sebepler varmış. O sebeplerden birisi de insanın ana babasına hayır dua etmesiymiş. Burada dua dediğine göre demek ki ahirete göçmüşler bile olsa annesi, babası onlara hayır dua edecek arkasından. Hayatta olsalar da hayır dua edecek ve hizmetine koşacak. Başka hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre kul anne babasına masraf ederse giyimlerine, yemelerine, içmelerine vesaire ihtiyaçlarına para sarf ederse bu paranın sevabı başka yere sarf edilen paraya göre 700 misli fazla oluyor. 700 misli oluyor. Burada anne babaya hürmetin İslam dininde ne kadar önemli olduğunun bir misali daha karşımıza çıkmış oluyor ki, insan dua esnasında ana babasına duayı bile ihmal ettiği zaman bir zarara uğruyor. Onun için anneler babalar duysun, evlatlarını Müslüman yetiştirmeye çalıştınlar Evlatlar duysun, anne babalarına gerektiği şekilde hürmet etmeye gayret etsinler. Çünkü bir insan annesi babası hayattayken cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun ona diye hadisi şerifte vardır. Çünkü anne babanın duası makbuldür, reddedilmez. İnsan ona güzel hizmet edip de duasını aldığı zaman cenneti buradan garantiler. Allahu Teala Hazretleri cümlemize anne babamıza karşı evlatlık vazifemizi güzel yapmayı nasip eylesin. Bir başka hadis şerif de hatırıma gelmişti ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ümmetimden bazı kimseler, ...kabire suçlu girerler. Kusurlu, suçlu... ...günahlı olarak girerler. Ama sur üfürüldüğü zaman... ...kıyamet kopup da herkes... ...kabirden kalkıp mahşelerine gideceği zaman... ...kabirden suçsuz, günahsız... ...kalkarlar. Ama suçlu girdiler, günahlı girdiler... ...niye günahsız kalkıyorlar. İşte arkadan yapılan dualar... ...her bir dua... ...ona bir fayda sağlayıp... ...onun bir kusurunun, bir günahının... ...affına sebep ola ola... Nihayet kıyamette mahşere kalkacağı zaman, haşir zamanında, neşir zamanında kul, kul suçsuz olarak kalkıyor. Demek ki insanın ahirete intikal etmiş olan yakınlarına dua etmesinin faideli olduğu müteadil hadisi şeriflerle beraber bu hadisi şeriften de anlaşılmış oluyor. O halde biz duayı sadece kendi şahsımız için yapmayalım. Ahirete intikal etmiş yakınlarımız için de yapalım. Demin yaptığımız gibi. Hani derse başlamadan önce onların ruhlarına fatihalar hediye ettik. Anne babamızı da duadan ve her çeşit yardımdan uzak tutmayalım, gözden bırakmayalım. Bundan sonra bir, iki, üç, dört, beş, beş tane hadis arka arkaya hep evlilikle ilgili hepsi de izah tezevvece diye başladığı için peş peşe gelmiş bu hadis-i şerifler bu hadis-i şerifleri de sırasıyla okuyalım Cabir İbni Abdullah el Ensari Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki izah tezevvece ahadüküm sizden biriniz tezevvüc eylediği zaman yani evlendiği zaman nikahlandığı zaman acce şeytanı şeytanı feryat eder inil der Ah eder. Onun şeytanı, ona musallat olan şeytan, onu azdırmakla kendisini vazifeli sayan şeytan, feryat figan eder, ah eder, vah eder. Yekulü der ki, Ya veylehu, tuh, yazıklar olsun, Asam Ibnu Adem'e minni sülüse dinihi. Adem oğlu benden dininin üçte birini korudu. Demek ki insanın şeytana uyma sebeplerinden üçte birçok sebep var. Bunun üçte biri bekarlığından oluyormuş, anlaşıldığına göre. Demek ki bekarları daha fazla aldatıyor şeytan, fırsat buluyor, onları kandırmak için vesileler çıkartıyor ve evlilere zararı daha az oluyor. İnsan evlendiği zaman üçte birini korumuş oluyor, garantilemiş oluyor dininin. Üçte birini garantilemiş oluyor. Burada tabi Manevi bakımdan da evlenmenin dindarlığa faydalı olduğu manası çıkıyor ki işte bizim dinimiz böyle insan tabiatına muafık, insan tabiatına uygun emirler ihtiva eden tabii bir dindir. Başka dinlerdeki gibi dindarlığı şey saymıyor. Dindarlığı efendim evlenmeye aykırı saymıyor. Adam papaz olmuş. Güya iyi dindar olmak için sanki bekar durmak lazımmış gibi evlenmemeyi kar şeye kararlaştırmış. Ama evlenmediği zaman tabiatına aykırı bir duruma düştüğünden bu sefer psikolojik sıkıntılar başlıyor, depresyonlar başlıyor. Efendim şeytan başka yollardan yakalayıp aldatıp başka işlere sürükleyebiliyor. O yanlış bir yol. Doğrusu Peygamber Efendimizin sünnetinde bildirdiği. Peygamber Efendimizin hareketlerdir. Peygamber Efendimizin emri. O neyi işe emretmişse, dinimiz neyi göstermişse hepsinde hayır var. Demek ki evlenmek dinimizi de takviye edecek güzel bir şey. O halde insan evlenirken bir taraftan da ben dindarlığımı takviye edeceğim diye düşünerek öyle şey yapmalı. O tarzda düşünceyle yapmalı ki e, evliliğinin de kendisine bir sevabı bereketi erişsin. İzâ tezevvece ehadukum fel yekul bâreke leke ve bareke aleyke Bu hadis-i de. Yine evlilikle ilgili taberaniden rivayet edilmiş. Sizden biriniz evlendiği zaman idar tezem vece ahbukum peliyakul şöyle desin, şöyle dua etsin. Barike Allahu leki. Allah seni mübarek etsin ve barike aleyki ve Allah bu yuva kurulduğu için efendim karşılaşılan çeşitli yuvanın meseleleri, problemleri karşısında bereket ihsan etsin bu yuvaya diye, bereket duası eylesin. Demek ki insan evlendiği zaman böyle dua edecek. Muhatabı olan zevcesine veya zevcine, kadınsa kocasına, kocaysa karısına ''Bareke allahu leke ve bareke aleke'' diyecek. Yani bu evlilik sana mübarek olsun. Allah bu evlilik münasebetiyle sana ve yuvaya bereketler ihsan etsin diyecek. İza tezevvece ahadüküm eviştera cariyeten evferesen ev, ev khadimen fel yedahü ala nasiyetiha vel yed'u bil bereketi <gülüyor> Hazreti Ömer radiyallahu anh de bu manayı ifade edici bir hadisi şerif nakletmiş Efendimiz'den Peygamber Efendimiz buyurmuş ki İza tezevvece ahadüküm sizden biriniz evlendiği nikahlandığı zaman eviştera cariyeten yahut bir cariye satın aldığı zaman kadın kölece satın aldığı zaman evferesen Yahut bir at satın aldığı zaman, evfe ev, ev kadimen yahut bir hizmetçi tuttuğu zaman, fel felyed felyada yedahu ala nasiyatiha. Elini onun alnının üzerine koysun ve yedu bil bereketi bereket duası etsin. Yani Allah bunu mübarek etsin diye bereket istesin. Hanım ile evleniyorsa, cariye alıyorsa Hizmetçi tutmuşsa veyahut bir at almışsa dört çeşit şey saymış, hep alnına elini koyacak bereket isteyecek. Allah bunu benim hakkımda mübarek etsin ve bununla bereket bana ihsan eylesin diye. İza teze göre rjulül li diniha ve cemaliha kanefiha sidadun min avezin. Kişi, adam, kadın ile evlendiği zaman dini ha ve cemalha dini için ve güzelliği için yani bir insan bir kimseyi çeşitli sebeplerden alır nikahlar bazen çok dindar, iyi bir Müslümandır der Ben bununla evlenirsem çocuklarımı İslami terbiye ile terbiye eder benim Müslümanca yaşayışıma bana yardım eder diye düşünür en makbul şey bu düşünce bu yani insan evlilikte şey yaparken namzet ararken İlk önce dindar insan arayacak. Adaletli, salih kimse arayacak. Erkekse kadın için böyle şey düşünecek. Kadınsa kendisine talip olanlar arasında şart olarak dindarlığı arayacak. Çünkü en önemli nokta insanın dindarlığıdır. Din elden gittikten sonra para, pul, mal, mevki vesaire ahirette para vermez. Kıymet et vermez. Kıymeti yoktur. Yevmela لَا malum مَعْلٌ وَلَا benun illa men اَتَ bi بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Kıyamet günü öyle bir gündür ki mal, mülk, evlat, çoluk, çocuk hısım, kavim, kabile kalabalığı insana fayda vermez. Ancak pak temiz bir kalp ile Allah'ın huzuruna gelenler orada fayda görecekler. Gönlü temiz olanlar, salih bir niyet taşıyan kimseler fayda görecekler. Onun için İnsanın kadın alacağı zaman ilk düşünce husus dindarlığı olacak. Erkek için de öyle. Yani kadın da bir erkekle evleneceği zaman onun önce dindarlığını düşünmeli ve cemaliha sonra cemalini, güzelliğini de nazar itibarı alırsa hem dindarlığını hem cemalini. kâne fiha sedadun min avezin ihtiyaçtan, sıkıntıdan bu onu e, onun hacetini reva eder ve onun ihtiyacını görür ve bu onun için hayırlı olur diye Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte onu buyurmuş. Yani öncelikle dindarlığını düşünecek, sonradan ötekisi de olursa ne ala. İza teşehhede ehadüküm feliyete avvez min erba'in Bu hadis-i şerifte namaz içindeki bir duaya geçti Peygamber Efendimiz <gülüyor> Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş İza teşehhede ehad Sizden biriniz namazın oturma yerine geldiği zaman secdeleri ettikten sonra oturuyoruz ve namazda ona teşehhüd deniliyor. Neden teşehhüd denilmiş? Şehadet kelimesiyle ilgili bir isimlendirme var bu oturmaya. Teşehhüd ismin için verilmiş? Çünkü burada Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz. Kelime-i şahadeti zikrediyoruz. Onun için o oturmaya teşehhüd denmiş. Kişi teşehhüde oturduğu zaman yani ettehiyyatü lillahi şeyini okuma giriştiği zaman diyor Peygamber Efendimiz. Feryete avvez min erba'in. Dört şeyden Allah'a sığınsın. İbn-i Mesud radiyallahu anh'a öğretmiş. Oturduğun zaman nasıl dua edeceğini ona anlatmış, sonra bu duayı da öğretmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh de aynı şekilde rivayet ediyor. Dört şeyden Allah'a sığınsın. Bir, min azabi cehennem, cehennem azabından Allah'a sığınsın. Ve azabil kabr, kabr azabından Allah'a sığınsın. Ve fitnetil mahya vel memar. hayatın ve ölümün fitnesinden, sıkıntılarından, belalarından Allah'a sığınsın. وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ Deccal olan Mesih'in şerrinden Allah'a sığınsın. ثُمَّ <gülüyor> يَدْعُوا لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَالَهُ Sonra da kendi nefsi için ne gerekiyorsa dua etsin. Hani Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kuna azaben nar. gibi teşehhühtten sonra dua ediyoruz ya namazı bitireceğimiz zaman oturma anında. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde böyle dua etmeyi bize tavsiye eylemiş. Cehennemden sığınacağız. Kabir azabından sığınacağız. Hayatın ve ölümün fitnelerinden, musibetlerinden Allah'a sığınacağız. Bir de Mesih-i Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınacağız. Cehennemin azabı ortada. Herkesin bildiği bir şey. Allahu Teala Hazretleri asi kulları cehennemde kahrıyla cezalandıracak. Kahır yeri Allahu Teala Hazretleri'nin. Allah'a sığınırız ki bizi lütfuna masal eylesin, rahmetine gark eylesin, cehennemden azat ettiği bahtiyarlar zümresine dahil eylesin, cennetine ilk girenlerle beraber bizi cennetine dahil eyleyip, Peygamber Efendimiz'in sancağı altında toplanıp, ona komşu olmayı nasip eylesin. Sonra kabir azabı. Kabir azabı da haktır. Kabir azabı Kimin içindir El kabru Rawdatun min Riyadil Cenneti ev hufretun min niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor Peygamber Efendimiz. Kişi kabire girdiği zaman ameline göre muamele görmeye başlayacak demek bu. Yani mümin orada sefaya başlayacak. Cennet bahçesi olacak çünkü kabri. Kafir de orada sıkıntı görmeye başlayacak çünkü cehennem çukuru olacak. Ateş de olacak içi. Hatta böyle rivayetler var. Hani bazı böyle kötü huyuyla tanınmış kimselerin kabirleri herhangi bir şekilde yanlışlıkla açıldığı zaman orada görülen durumlar var böyle. Allah cümlemizi kabirin azabından korusun. Kabirde ilk önce herkes bir sıkılacak. Çünkü Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurdu ki, Ashab-ı Kiram'dan bir zat vefat etmişti. Kardeşinizi dediği kabir bir sıkış sıktı ki sormayın. Kabir ilk önce herkesi sıkacak. O daracık yere girdiği zaman insanlar sıkılacaklar. Sonra Allahu Teala Hazretleri orada Münker ve Nekir denilen heybetli gök gözlü iki melek gönderip kabire giren kimseye imanıyla ilgili sorular soracak. Bu da haktır. Sahih-i bu halde de vardır, başka hadis kitaplarında da vardır ki Allahu Teala Hazretleri senin Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Kıblen neresi diye kullara soracak. Müminler Doğru cevap verecekler, kafirler ve münafıklar dünyada inanmadılar ki orada doğru cevap versinler, orada cevap veremeyecekler. Azap orada başlayacak, sıkıntı orada başlayacak. Sonra iyi kullar, salih amel işlemiş kullar kabirde güzel yoldaşlarla karşılaşacaklar. Mesela nurlu, yüzlü bir kimseyi göreceksin, sen kimsin diye soracak, ben senin filanca zaman okuduğun Tebareke suresiyim. Allah ona yoldaş olsun diye öyle... Yoldaş gönderecek o okuduğu surelerin hatimlerin yaptığı hatimlerin sevabını. Kimisinin de karşısına kötü amelleri, çirkin suretler ile çıkıp azabı orada yapacaklar. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi kabir azabından korusun. Ölümü, ölümü, ölümden sonrasını hiç hatırdan çıkamamamız lazım. Ve fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve ölümün fitnelerinden Allah'a sığınıyor. Sığınmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Hayatın fitneleri malum. Hayatın fitne, hayat zaten baştan başa bir imtihandır. Hayatın zaten her anı bir imtihandır. Hani bazı bazı imtihan değil. Sabahleyin imtihan var, arada bir tatil var, öğleyin bir imtihan var, arada bir tatil var değil. Her anımız imtihandır. Sağa baktın imtihan, sola baktın imtihan, konuştun imtihan, sustun imtihan, uyudun imtihan, uyandın imtihan, yedin imtihan, yemedin imtihan, hepsi imtihandır, her anı imtihandır. Onun için iyi Müslüman olmak için, devamlı uyanık bir şuuru olması lazım insanın, şuuru devamlı hareket halinde uyanık olması lazım. Eğer insanın şuuru gelir giderse, bazen olur durur yanında, bazen şuurunu kaybederse olmaz o zaman. Çünkü İslam devamlı bir devamlı bir hamle, devamlı bir gayret, devamlı bir seçme ister. İnsanın önünde daima çeşitli ihtimaller belirir. Çeşitli ihtimaller belirir. Şu lafı şu adama söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Şu herife küfreteyim mi, etmeyeyim mi? Şu malı alayım mı, almayayım mı? Şu ezan okunuyor, camiye gideyim mi, gitmeyeyim mi? Başımı yastıktan kaldırayım mı, kaldırmayayım mı? Her anı imtandır insan. Onun için Allahu Teala Hazretleri cümlemize devamlı bir uyanıklık, şuur hali ihsan etsin. O imtihanı idrak ederek ona göre e, müsbet davranmayı nasip eylesin. Kim bu imtihanı bilir de, devamlı bir imtihan halinde içinde olduğunu bilir de, ona göre kendisini derler, toparlarsa kazanır. Men a'ta lillahi ve mena alillahi Allah için verip Allah için alan. Ve ahabbe lillahi ve abgada billahi. Allah için seven, Allah için kızan fakat istek mele imanahu, imanını tamamlamış olur. Her işimizi Allah için yapacağız. Şu, şu gün şu camiye gideyim mi? Camiye gitme ihtimali de vardır, sinemaya gitme ihtimali de vardır, kahveye gitme ihtimali de vardır, pikniğe gitme ihtimali de vardır. Bir sürü ihtimal çıkar insanlarınla. Hatta hayırlı bir işi yapmamak için şeytan insanın önüne bir sürü şerli fakat zevkli imkan çıkartır. İnsano şerli, zevkli imkanları tepip, itip kenara hayırlı fakat meşakkatli gibi görülen işi yaparsa o zaman sevap kazanır. Mesela sabahleyin, hava serindir, sokaklar buzlamıştır, yatak sıcaktır, insan terlemiştir, bilmem ezan sesi duyuluyor. Kalkıp namaz kılarsa bak ha, yatmayı bıraktı, kalkmayı tercih etti, bir sevap kazanır. Abdest alıp camiye giderse... Ha bak evde kılmayı terk etti, camiye gitmeyi tercih etti. Bir başka sevap kazandı. Cuma günü hava güzel, pikniğe de gidebilirdiniz Dışarıda hava güneşli. Kalktınız, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini dinlemeye buraya geldiniz. Tamam, bak bir ecir, büyük bir ecir kazandınız. İşte her her şey bunun gibidir. Hayatın fitnelerinden Allah bizi korusun. Hayatın çeşit çeşit böyle fitneleri, imtihanları vardır. Vel memaat. Mematın da ölüm, memat ölüm demek. Ölümün de fitneleri vardır. Ölümün de çeşit çeşit sıkıntıları vardır. Allahu Teala Hazretleri ölümün sıkıntılarından bizi korusun. Ölümün bir kere kendisi sıkıntıdır. Ölüm yaklaştı mı sekerat-ı derler ona. Sek sekerat-ı mevk, sekerat sarhoşluk demek. Müskirat diyoruz yani ya sarhoşluk verif şey maddelere de. Sekerat-ı Ölümün sarhoşluğu demek. Yani insan ölüm hali geldi mi bir hallere girer ki Allahu Teala Hazretleri ölümü cümlemize asane eylesin. Çok sıkıntılıdır. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki insanın Azrail Aleyhisselam'ı görüvermesi karşısında bin tane kırılç darbesi yiyip de eza çekmesi kadar korkunçtur. Zor bir hal. Ama bu herkes için değildir. Yani müjdeler olsun ki herkes için değildir, Allahu Teala Hazretleri sevdiği kullara ölümü çok hakik olarak geçirttirir. Onun için Peygamber Efendimiz hayatın ve ölümün fitnelerinden korunmayı tavsiye ediyor. Yani Allah dilerse sevdiği kula hiç eza cefa çektirmeden öbür tarafa geçirir. Ölüm bir kapı gibidir, bu taraftan öbür tarafa geçer, nasıl geçtiğini anlayamaz. Fark etmez bile. Birisine anlattılar da ne kadar hoşuma gitti. Başına toplanmışlar ölmek üzere, hırıl hırıl hırılıyor göğsü, canı çıkmak üzere kendinden geçmiş, gözleri kapalı, birden yatağın içinde dorulmuş, otur vermiş, böyle hürmetkar bir tavır, tavır takılmış, ne demiş? Zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu teselli etmek için o anda geliverdi, zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş. Uzanmış sonra ruhunu teslim edivermiş. Bizim bir tanıdığımız vardı İstanbul'da, ihvanımızdan. Zavallının ayağı rahatsızlandı, kestiler. Ama beş vakit namaza devam ederdi, şey yapardı. Neyse, ölümünü ölümünü anlatıyorlar. Şöyle bir yatarken yatakta hızlı hızlı nefes almaya başlamış. Karısı da acımış, şefkatinden sormuş. Efendim ne oluyor sana böyle, niye böyle derin derin nefes alıyorsun? Ya demiş, hoca efendiyle de demiş, arafada tırmanmalar çalışıyorum demiş. Yani, bak nasıl şey yapıyor? Arafada gidiyorum diye öyle öyle. O interasyonu teslim edivermiş. Bir başkasını anlattılar, Çarşı Kapı Camii'nde imammış. Teravih namazını kılmışlar Ramazan günü. Bir türlü acıba cemaatle beraber durmuşlar üçüncü lekatten Ekber deyip kalkmıyor imam. Allah Allah, cemaat arkada, secdede beklemiş, beklemiş, beklemiş bakmışlar, bir anormallık var. Kalkmışlar, bir de bakmışlar ki imam Efendi ruhunu teslim etmiş, geçmiş, gitmiş öbür tarafa. allah Teala Hazretleri bizi hayatın ve ölümün fitnelerinden korusun ve böylece şu anlattığımız misaller gibi böyle huzuruna, kelime-i şehadet getirerek, işte Allah Allah diyerek, Resulullah'ın cemaline bakarak hoş bir hal ile Varmayı nasip eylesin. Amin. Ve min şerril Mesihil Deccal Ve Mesihil Deccal'in fitnesinden de Allah'a sığınırım de diye Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Nedir bu Mesihil Deccal? Şimdi Mesih sözü Arapça'da bizim dini şeyimizde, lügatçemizde iki kimse için kullanılır. Bir, Hz. İsa Aleyhisselam Mesih'tir. Niye Mesih denmiş? Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olduğu için mucize göstermek üzere şöyle elini sürdüğü zaman ama'nın gözü açılırdı. Anadan doğuma kör olan insanın gözü açılır. Sonra baras illetine yani cilt kanseri gibi o e, abras illetine tutulmuş insanın cildine temas ederdi, elini sürerdi geçerdi hastalığı. Çünkü Hazreti İsa zamanında tavalet çok ileri gitmişti. Halk her türlü böyle hüneri biliyorlardı. Onlara onların kıymetini anlayacağı cinsten şey geldi. Mucizeler getirdi. Ölüyü diriltirdi ve böyle e, mucizeler gösterildi İsa Aleyhisselam. Onun için mezh de şifa buldurduğu için Mesih denmiş Hz. İsa, İsa Mesih denmesi ondan. Bir de Deccal Mesih'tir. Bazıları da Deccal'e Mesih denmez. Misih denir diye şey yapıyorlar çünkü onun da bir gözü görmüş bir gözü silinmiş diye yani bir gözü silindiği için mesih sıfatıyla anılmış. Deccal de bir büyük fitnenin şeyidir ki efendim insanlar onun peşine takılacaklar. Tek gözlü olmasının çeşit çeşit izahları vardır. Biz izahlara hiç girmeden şey yapalım efendim böyle olduğu gibi anlatıp geçelim. İnsanlar onun peşine koşacaklar, onun eğlenceli, safalı gibi görünen tarafını görüp de onun peşine takılanlar cehenneme düşecekler. Ama mümin-i kamiller onun şeyini görecekler, anlamda haza kafirin. İşte bu kafirin ta kendisidir diye böyle yazılı olduğunu görecekler. Yani iyi müminler onun ne kadar bir böyle aldatıcı, kötü bir insan olduğunu, nasıl insanları dinden imandan çıkartacağını görecekler. Kimisi diyorlar ki, bu bir şahıstır. Kimisi diyorlar ki, hani şu işte, medeniyet dediğimiz şey geldi de, biz dedelerimizin, atalarımızın böyle ta peygamber efendimizden beri devam ettirdikleri güzel yolu bırakıp da hani küfre kimisi insanlar saptılar, şey yaptılar ya. Medeniyet, medeniyet, medeniyet dindarlığa aykırı, aykırı mı? Değil ama işte medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar, bizi Çanakkale'de neler etti, İstiklal Harbi'de neler etti, hala da İslam alevinde ne cinayetler ne, ne şenayetler yapıp durmakta. Onun bir gözünün kör olmasından Murat da yalnız bir tarafı görüp, dünyayı görüp ahireti ahirete ait hakikatleri görmemesidir diyenler de olmuş ama her ne ise işte Deccal çok önemli bir şaşırtmacacı, aldatmacı yapan bir insan, bir şey olduğu için, varlık olduğu için Peygamber Efendimiz ondan sığınmayı ümmetine talim ediyor. Allah bize, deccalin fitnesine uğramayacak bir zeka, bir görüş, bir anlayış ihsan eylesin. Hakkı hak olarak görüp, hakka tabir olmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp, batıldan uzak durmayı nasip etsin. Yani insan hemen her Allah'ın rızasına uygunsa, meşakkatli de olsa onu yapmalı. Bir hadis-i şerifte, Anlatılıyor ki Allahu Teala Hazretleri cenneti yaratmış. Cenneti yaratınca Cebrail Aleyhisselam'a demiş ki: "Ey Cebrail git gör yarattığım cenneti." Cebrail Aleyhisselam da gitmiş cennete bakmış ki tariflere sığmaz güzelliklerle dolu bir müstesna uygunsa meşakkatli de olsa onu yapmalı. Bir hadis-i şerifte anlatılıyor ki Allahu Teala Hazretleri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 Gayrete gelmesin. Herkes gayrete gelir de herkes bu cennete girer. Çünkü bu safayı duran, duyan insan bırakır mı peşini bunun? Muhakkak gelir cennete. Hani biz bugün duysak ki efendim mesela Kırıkkale'de, mesela Kırşehir'de bir efendim adam varmış. Her gelene ayırmadan, ayırım yapmadan yüzer bin lira para veriyormuş falan gibi. Hani böyle bir şey duysak ne yaparız? Veya birer milyon lira veriyormuş. Veyahut Yığmış mercedesleri gelenlere bir mercedes veriyor gönderiyor filan diye bir şey duysak ne yaparız? Kalkar gideriz oraya, yani mercedes az bir şey değil filan diye kazanal, ya herkese veriyor muymuş? Veriyormuş, hemen kalkar gideriz, onun gibi hani böyle karı garantili olan bir şeyi insanoğlu duydu mu ne yapar yapar gider oraya. Üşüşüler oluyor böyle herkes toplanır, o, Azra, Cebrail Aleyhisselam da öyle demiş, senin izzet ve celaline and olsun ki yarabbi bu cenneti duyan herkes buraya girer. Bu safayı duyduktan sonra mümkün mü geri durması? Onun üzerine Allahu Teala Hazretleri cennetin etrafını nefs'e nahoş gelecek şeylerle donatmış. Nefs'e ağır gelecek. Nefsin beğenmediği şeylerle donatmış. Nedir? Uykusuzluk gibi, efendim oruç gibi, hac gibi, cihat gibi, toza toprağa bulanacaksın, aç kalacaksın, efendim sıkıntı çekeceksin, zahmet, meşakkat, sabır filan gibi. Hani böyle nefs'e. ...ağır gelen şeylerle donatmış. Onun üzerine bir daha git bak demiş Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam gelmiş bakmış ki... ...Yarabbi senin izzet ve celaline and olsun ki... ...kimse gelemeyecek galiba bu cennete. Çünkü etrafı hep nefsen hoş gelecek şeylerle dolu. Sonra cehennemi yarattığı zaman... ...yine Cebrail Aleyhisselam'a git gör bak oraya demiş. Cebrail Aleyhisselam gidip baktıktan sonra dönmüş gelmiş... Demiş ki ya Rabbi senin izzet ve celaline and olsun ki bunu duyan hiçbir kimse buraya düşmez. Korur kendisini bunun bu kadar feci bir azabı olduğunu, manzarasının fenalığını gören bir kimse buraya gelmez katiyen. Onun üzerine Allahu Teala Hazretleri onun üzerine demek de doğru değil ya, işte yani hikmeti iktizası cehennemin etrafını da nefse tatlı gelen şeylerle donatmış. Çepeçevre kuşattırmış. Git bir daha bak demiş. Cebrail Aleyhisselam'a, Cebrail Aleyhisselam bakıp gelince demiş ki, Ya Rabbi senin izzet ve celaline and olsun ki korkarım ki herkes gelir bu cehenneme düşer. Çünkü etrafı şeyle kaplı, nefse tatlı gelen şeylerle, hoş gelen şeylerle kaplı diye. Bütün bu hadis-i şeriflerden ve buradaki şeyden, hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Bizim kendi kendimize hakim olmamız, bir şeyin ön görünüşüyle ak görünüşünü, zahiri haliyle batıni durumunu ikisini birden mütala etmemiz gerekir. İnsanın mektebe devam etmemesi, kahvede, gazinoda, eğlence yerinde vakit geçirmesi safa gibi görünür ama sonunda sınıfta kalacak, tahsilden olacak, askerliği er olarak yapacak, anası babası darılacak, fakülü ile çekecek, arkası kötü geliyor. O halde demek ki derse çalışmak, o sıkıntıya katlanmak, zihnini yormak daha hayırlı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek sıkıntı gibi görünüyor ama arkasında çeşit çeşit sefalar var. O halde o meşakkatleri insan katlanacak, yapacak, arkasındaki sefalara ermek için. Allahu Teala Hazretlerinin rızasına ermek için. O halde her şeyi buna böyle kıyas etmemiz lazım. Yani dış görünüşler, görünüşler bizi aldatmasın, bir işin sonuna bakalım. O işin sonu bize hayır getirecekse, Meşakkatli de olsa yapalım. O, o işin sonu şer olacaksa, sefalı olsa dahi onu terk edelim. Nice sefa vardır ki arkası hapishanede biter. Hastanede biter. Nice o içki alemleri vardır ki sonunda ne kadar kötülükler çıkar. Oralardan kıyas edebilirsiniz. Demek ki Deccal'in fitnesi de böyle. Safalı gibi görünür. Arkasından büyük cefalar gelir dinden imandan çıkar insan. Yani hemen böyle aldanı vermemeli. Eğer delcial bir insan ise, bizim gibi bir insan ise, hadis şeriflerde anlatıldığı gibi efendim insanları aldatıyor ise aldanmamaya bakalım. Eğer insan değil de bir sembol ise, bir sembol ise insanları böyle dinden imandan çıkartan bir sembol ise aman gene aldanmayalım. Dinimiz, imanımız hak dindir, hak imandır, doğru yoldur. Bu doğru yolu kafirin sözü üzerine, İngiliz'in, Amerikalı'nın efendim tenkidi üzerine, aldatmacası üzerine bırakmayalım. Dedelerimiz bu yoldan yürüdüler, cenneti buldular, cemalullah'a erdiler, mesut bir cemiyet kurdular. Evlatlar babalara saygılıydı, babalar evlatlara şefkatliydi. Komşular birbirlerini severlerdi, herkes birbirine yardım ederdi, insanları yardım gark etmek, bir tarafa hayvanlara dahi hoş muamele ederlerdi. Kuşlar için vakıflar yapmışlardı, efendim Kanada kırıp leyleklere bakmak için vakıflar yapmışlardı, selçeler için köşklerinin kenarlarında yuvalar yapmışlardı. Yani her şeyi düşünen böyle zarif, arif kimselerdi. Bizim yolumuz hak yoldur, aman ha şimdi tenkit edenler çıkıyor diye bu hak yolu bırakıp da batıya sapmayalım, dünyanın zevkine saplanmayalım nice bir besleyesin bu kadile kameti düştün dünya zevkine unuttun kıyameti dediği gibi bu dünyanın zevkine dalıp da bu bedeni beslemeye girişip de ahireti ihmal etmeyelim ondan sonra bu dört şeyden Allah'a sığınmayı ifade eden bu duayı ettikten sonra diyor Peygamber Efendimiz sonra ne isterse hatırına ne gelirse kendisi için dua etsin diyor teşehhütte Tabii bu duaların Kur'an-ı Kerim'de olan dualar olması uygundur. Yani e, kendisi hani ya Rabbi ben bugün işte şu işim vardı da şöyleydi de böyleydi de şunu isterim filan diye Kur'an-ı Kerim'de olmayan kendisine özel dualar yerine daha umumi Kur'an-ı Kerim'de olan dualarla dua etmesi lazım. İza teallemte baben minel ilmi kana hayran leke min entusalliye elfe rek'atin tetavu'an mütekabbeleten veza taallamtä ennase ümle bihi evlem yümle bihi fehuve hayrul leke min elfi rek'atin susallihâ tetavven mütekabbelen ebi zer el-gufari ebi zer el ebi Gifari, peygamber efendimizin ilim hakkında şöyle buyurduğu rivayet olunmuş iza taallamtü baben min el-ilmi ilimden bir bab taallüm ettiğin zaman öğrendiğin zaman yani İlmi bir bölümü, bir meseleyi bütünüyle öğrendiğin zaman, öğrendiğinde bu öğrenmen kana hayran leke min en tusalliye elfe rekattin Bu senin için makbul nafile bin rekat namazdan daha hayırlı olur. Yani bir kenara çekilip de bin rekat farzlardan ayrı nafile namaz kılsan ve o da kabul olsa Allah indinde Hani bir de reddedilmesi var. Ne biçim namaz bu diye yüzüne çalması var insanın. Allahu Teala Hazretleri bazı ibadetleri kabul etmez güzel yapılmadığı için. Yüzüne çalınmış değil, kabul olmuş bin rekat namazdan insanın ilimden bir bab öğrenmesi daha hayırlıdır. İnsanın Peygamber Efendimiz Ebu Zerri Gıbari'ye hitaben söylüyor. İzâ teallemte bâben minel ilmi. Ey muhatabım olan zat İlimden bir bab öğrendiğin zaman bu senin için kabul olmuş, tatavvuran yani kılınmış bir reket namazdan daha hayırlı olur buyuruyor. Ve iza allem tehnnâse, bu öğrendiğini insanlara öğretirsen, yani. bir şey biliyorsun bildiğini başkasına öğretir, öğretiyorsun. اُمِلَ بِهِ اَوْلَمْ يُعْمَلْ بِهِ İster o öğrenen kimse onu tutsun, ister tutmasın. İster onunla amel etsin, ister etmesin. Sen öğrettin ya, o öğrettiğin için فَهُوَ خَيْرُ لَكَ مِنْ أَلْفِ رَكَةٍ تُسَلِّيهَا تَتَوُعًا مُتَقَبَّلَةً Makbul, nafile olarak kıldığın bir rekat namazdan bu senin için daha hayırlıdır. Demek ki öğrenmen bir rekat namazdan daha hayırlı, öğretmen bir rekattan daha hayırlı. Bundan hangi ders çıkıyor bir kere ilme dürüşmek lazım ilme koşuşmak lazım ilme gayret etmek lazım olduğu çıkıyor Demek ki bir rekatı insan ne kadar de kılar yarım dakikada kılsa bir rekatı bir reket 500 dakika eder 600 dakika eder 600 dakikada 10 saat eder günün yarısı eder yani 10 saat günün yarısı 12 saat insan şey yapabilir mi namaz kılabilir mi kılanlar çıkmış Ömrün namazla geçirenler çıkmış. Alınları böyle nasır olurmuş. Secde ede ede. Alınları secdeden nasır olurmuş. Çok namaz kılanlar olmuş. 500 rekat namaz kılmadan dükkanını açmayanlar olmuş. Olur mu? Olur. Kılarlar. Zevkle kılarlar. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktır. Ayırmak istesen, ayrılmak istemezler. O bir rekat namazdan bir bölüm öğrenmek daha hayırlı oluyor. İşte onun için... İşte onun için Peygamber Efendimizin İslam'ı getirdiği zamanda Mekke-i Mükerreme'de 20'den az okuma yazma bilen insan olduğu halde 16-17 kişi diyorlar. Mekke şehrinde 16-17 kişi okuma bilirmiş, o kadar. Ondan sonra birden bir ilim patlaması olmuş. Yani ilmi bir inkişaf olmuş, büyük bir ilmi inkişaf olmuş. Kadınlar dahi öğrenmişler. Hz. Ayşe alime olmuş. Peygamber Efendimiz'in zevcesi. Kadından alimler çıkmış, erkeklerden alimler çıkmış Çok büyük bir ilmi inkişaf olmuş Ondan sonra dünyanın dört tarafını tutmuş Müslümanlar İlimde çok ilerlemişler Yani bugün hayretlere gark edecek şeyleri öğrenmişler Arzın enlemini, boylamını ölçmüşler Sinüsü, kosinüsü hesaplamışlar Matematikte, astronomide çok ileri gitmişler neden? Bak işte ilmin her çeşidi önemli olduğundan, ama ilimlerin ilmi, temeli, aslı nedir? İlimlerin aslı insanın dinini bilmesidir, Allah'ı bilmesidir, Allah'a kulluk etmenin yolunu bilmesidir, asıl ilim odur. İnsan onu öğrenmedikten sonra öteki ilimler insanlığın zararına da kullanılır. Bak bir patlayıcı madde var, mayi bir madde, biraz çalkandı mı patlarmış. Nitrotoluol denilen madde. Biraz çalkandı mı şöyle? Çalkandı hele bakalım. Çalkandı mı çalkanmaz patlarmış, mahvedermiş ortalığı. Allah Allah bu tehlikeli maddeyi ne yapacağız falan derken, İsvi, İsveçli alemin birisi, bu bizim tebeşir tozu gibi böyle bir maddeye, onu emdirmeyi düşünmüş, ona emdirmiş, dinamit denilen şeyi bulmuş. Dinamit denen şey işte o maddenin o şeye emdirilmiş şekli, lokum gibi bir şey, yumuşak. O haliyle bir şey olmuyor. Yani çalkanmadığı için patlamıyor. Ama üstüne bir şeyle vurdun mu patlıyor. Bombaların, fişeklerin her şeyin içinde olan madde yani bu patlayıcı madde. Ama bunu sonra insanlar birbirlerini öldürmekte kullandı diye çok ızdırap çekmiş. Çok üzülmüş sonra. İlim olmadı mı? Yani iman olmadı mı? İlim şerre kullanılıyor. İlim kötülüklere kullanılıyor. Önce insanda iman olacak. Allah korkusu olacak. Takva olacak. Allah bilgisi olacak. Ahiret duygusu olacak. Mesuliyet endişesi olacak. Ben yarın allah Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağım diye düşünecek. Her yaptığı işi ona göre yapacak. Onun için ilimlerin başı hikmetlerin başı Allah korkusudur. Allah'ı bilmektir. Marifetullah'tır. Önce ona gayret edeceğiz. Önce Bizim Allah tarafından sevilmemizin çaresi nedir onu öğrenmeye çalışacağız. Allah'ın rızasını nasıl kazanacağımızı öğrenmeye çalışacağız. Ondan sonra öteki ilimlerin hepsi de ayrı ayrı lazım. Bildiğimizi bir de öğreteceğiz. Yalnız öğretmekte de bir kaide vardır. Peygamber Efendimiz emretmiş ki ilmi ehil olan kimselerden esirgemeyin sakın. Sakın ha bildiğiniz şeyi başkasına söylemekten endişe etmeyin sakınmayın. Öğretin. Öğrenmezseniz vebal altında kalır. Öğretmezseniz vebal altında kalırsınız. Ötekilere zulmetmiş olursunuz. Talebe gelmiş karşına, bana şu bildiğini öğretiyor, sen de nazlanıyorsun, öğretmiyorsun. Vebal. Kime karşı zulüm, haksızlık? Talebeye karşı zulüm ve haksızlık. Ama na ehile de öğretmeyin. Na ehile de öğretmeyin. Bu sefer ilme zulmetmiş olursunuz demiş Peygamber Efendimiz. Na ehile ilmi öğretirsen ne yapar? Hırsıza öğret bakalım kasa açmanın yolunu. Ne yapacak? Gidecek hırsızlık yapacak. Daha âlâ hırsızlık yapacak. Hırsıza öğretilir mi? Düşmana silah satılır mı? Yani iyi öğretmenin gerektiği bu gibi misallerden de anlaşılıyor. Demek ki ilmi öğreneceğiz, ehline de öğretmeye çalışacağız. Ehlini arayacağız. Na ehle ilmi vermeyeceğiz. Zünnünü Mısri'nin bir fıkrasını anlatırlar. Rahmetullah aleyhin. İsmi Azam duasının bildiğini duymuş birisi. İsmi Azam duası öyle bir dua ki, kim onunla elini açıp da Allah'a dua ederse, duası anında kabul olurmuş. Adam ona hevesinden zünnünü Mısır'ın yanına gelmiş. Bir sene hizmet etmiş ona. Bir sene hizmet etmiş. Hizmet ettikten sonra diz çökmüş önünde, hocam demiş, size bir sene karşılıksız hizmet ettim. Duydum ki siz ismi azam duasını biliyormuşsunuz, bana şunu öğretir misiniz? Şöyle düşünmüş biraz, demiş ki ben sana bir, bir şey vereceğim, bir emanet. Sen bunu İskenderiye şehrine götür, gel ondan sonra demiş. Ama demiş sakın açmayacaksın, eline bir şey vermiş, paket vermiş, çıkın. Yani şöyle bir bez, içinde bir kutu var herhalde, dört tarafından düğümlü. Bir çıkın vermiş. Al bunu. İskenderiye'ye git. Filanca şahsa ver. Adam yolda almış götürürken, acaba bu çıkın içinde ne var? Acaba ne gönderiyor? Açma dedi hoca ama açsam kim görecek? Filan derken. İçeriden de biraz tıkırtı filan gibi bir şeyler geldi galiba sesler. Nihayet kolay da açılıyor. Açmış düğümleri. Bakmış bir kutu. Delikli bir kutu. Onu da açınca içinden bir fare atlamış gitmiş. Fare. Kızmış, dönmüş gelmiş, efendim siz benimle alay mı ediyorsunuz demiş. Yani bir fareyi bir şehirden bir şehire götürmeye değer mi, bu kadar zahmete değer mi? Ne diye beni yani zahmet ettirdip de oraya bir fare taşımaya göndertiyorsun? Evladım sen onu açtın mı demiş, açtım. E ben sen açma dedim ya, işte açtım. Evladım demiş, sen bir kutunun esrarını bir şehirden bir şehire gidinceye kadar muhafaza edemiyorsun. Söz dinlemiyorsun. Ben sana ismi azamın esrarını nasıl öğretirim? Kim bilir ne yaparsın o eline geçince? Dünya menfaatine mi kullanırsın? Para toplamaya mı kullanırsın? Başkalarına zulmetmeye mi kullanırsın? Öğretmemiş yani. Demek ki ilmi kime öğreteceğine insanın dikkat etmesi gerekiyor. اِذَا تَكَارَّبَ الزَّمَانُ اِنْ تَكَالْ مَوْتُ خِيَارَ اُمَّتِي كَمَا يَنْتَكِي اَحَدُكُمْ خِيَارَ الرُّتَبِ مِنَ التَّبَقُ Ebu Hüreyra radıyallahu anh'ten kıyamet ahvaline dair bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, اِذَا تَكَارَّبَ zamanı, Kıyamet yaklaştığı zaman. Kıyamet nedir? İnsanların sonunda öleceği gibi bu dünyanın da bir sonu gelecek. Bu imtihan dünyası ya. Bu imtihanın bir son saati var. Bitecek bu dünya. İnsan kendisi öldü mü kendisinin kıyameti kopmuştur. İzamatel insanu fakat kıyamet uhu. Kişi kendisi öldü mü onun kıyameti kopmuştur. Ama bir de dünyanın dünyanın ölümü var. Büyük kıyamet. Bu dünyanın da bir sonu gelecek. Bu dünyanın sonu hakkında bizim dinimiz, bizim peygamberimiz bilgiler vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bilgiler vardır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifleriyle bize kıyametin ahvalini anlatmıştır. Neler neler olacak da neden kıyamet kopacak? Neler neler yapılması lazım? Onları anlatmış bir bir. Bu o hadis-i şeriflerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet yakınlaştığı zaman intikal mevtuh yara ümmeti. Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçip seçip alacak. kema yentaki ahadüküm Kıyarar rutbe min bak. Sizden biliniz, tabağın içindeki güzel hurmaları seçip seçip yemek için ayırdığınız gibi iyileri alacak ölüm. Yani ne demek? Kıyamete doğru iyi insanlar ölüp ölüp de geriye kötüler kalacak demek. İyiler seçilecek, seçilecek. Geride şerliler kalacak. Kıyamet onların başına kopacak demek. <gülüyor> Bir başka hadis-i şerifi hatırlattı bana bu ki Peygamber Efendimiz buyurmuş Allahu Teala Hazretleri kişiyle insan oğullarına ilmi verdikten sonra onların göğüslerinden verdiği ilmi çekip almaz ilmi verdikten sonra ilmi almaz fakat ilmi alim kimseleri öldürmek suretiyle alır insanların arasında geriye cahil zümre kalır. İlmi bilmeyen, İslam'ı bilmeyen, dini, imanı bilmeyen kimseler kalır. Ve bunlar halk kendilerine gelip mesele sorarlar. Şu iş nasıl olacak hocam, bu, ne, bu iş nasıl olacak efendim falan diye mesele sorarlar. Onlar da bilmiyor ki cahil. Kendi kafalarından bir fetva verirler. Şu şöyle, bu böyle diye. Hem kendileri sapıtırlar, şaşırırlar. Hem de kendilerine soru soran insanları yoldan çıkartıp şaşırtırlar diyor Peygamber Efendimiz Demek ki iyileri böyle iyilerin birer ikişer gitmesi durumu olacak. Kıyamette böyle filanca beldede bir iyi insan var diye söylenecek de insanlar onun peşine girecekler ama onun kalbinde de bir zerre kadar hayır bulunmayacak diyor Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifte. Demek ki iyilerin bir azalma durumu olacak. allah Teala Hazretleri bizler iyi kullar olursak Allah'ın emirlerine itaat edersek günlere zamana bereket verecek kıyameti geriye ileriye doğru atacak yani. İnsanlar kötüleşince kıyamet başlarına kopacak. Allahu Teala Hazretleri bizi hak yoldan, hak dinden, doğru hareketten, salih amelden ayırmasın. İza takaaza ileke raculani fela takdi bil evveli hatta tasma kelamel akhir. فَسَوْفَ تَيْدِّب۪ي كَيْفَ تَقْف۪ي Bu hadis-i şerif de kadılık etmek, hakimlik etmek mevzuunda bir hadis-i şeriftir. Peygamber <gülüyor> Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in bize naklettiğine göre buyurmuş ki اِذَا تَقَضَ اِلَيْكَ رَجُلَانِ İki adam sana davacı olarak, hasım olarak gelirlerse iki kişi Birbirlerinden şikayetçi oluyor ya insanlar, birisine hakem tayin ediyorlar, gidiyorlar, dertlerini ona söylüyorlar, onun hükmüne razıyız diye. O da aralarında hükmediyor ya, sana böyle iki kişi geldiği zaman, hitap herhalde Hz. Ali Efendimiz rivayet ettiğine göre Hz. Ali Efendimiz'e olsa gerek. Sana iki kişi kadılık yap diye, aralarında hakimlik yap, hükmet diye geldikleri zaman, فَلَا تَقْدِلِ evvel hatta tesma كَرَامَ الْاَخَرِ Ötekisinin sözünü dinlemeden, sırf birincisinin sözüne bakıp da sakın hüküm verme. Sakın neticeyi söyleme, hükmetme. İki tarafı da dinle ondan sonra. Birisini dinleyip hüküm verme, vay vay hain demek öyle mi yapmış, tamam sen haklısın, ona şu kadar ceza, öyle şey yok, dur bakalım. Bir de onu dinle bakalım, o ne diyecek? İki tarafı dinle. O zaman onu da dinleyince nasıl hükmedeceğini daha İyi idrak edersin. İşte bu bizim şeyimizdir. Adalette şaşmaz bir temel kaidemizdir ki öyle tek taraflı hüküm yoktur. İki tarafta dinlenecek. İki tarafta sorgu sual olacak. İnsan muhakeme bitmeden suçlu değildir. Sanıktır. Maznundur. Yani hakkında öyle bir zan var ama daha belli değildir. Bakalım. Nice maznun kimse vardır ki beridir suçtan, hatadan salimdir nice davacı kılığında karşına gelmiş insan vardır ki, asıl suçlu odur. Usta hırsız ev sahibini bastırır misali, gelip seni dava etmiştir. Yani öylesi olabilir. Onun için iki tarafı adaletle hükmedebilmek için, iki tarafı dinlemeyi Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Bir hadis-i şerif daha okuyup dersimize son vereceğiz. Sayfayı tamamlayamadık ama mühim değil. İza temad madha <gülüyor> ahadukum hatta ma asabe bi yedehi. At-tistin fazileti ile ilgili bir hadis-i geldi. Ve iza gassala vecihehu hatta ma asabe bi vecihihi ve iza gassala yedehi hatta ma asabe asabe bi yedehi ve iza masaha ra'sihi tenazzarat khatayahu min usul'iş-şair ve iza gassala kadamehi hatta ma asabe bi Ebu Ümame el Hazretlerinden rivayet edilmiş radiyallahu anh, peygamber Efendimiz abdest almanın fazileti ile ilgili olarak buyurmuş ki: "İza temammada ehad Sizden biriniz ağzına su alıp da çalkaladıp ağzını temizlediği zaman hatta ma sebebi eliyle işlediği bütün günahlar, ağzıyla işlediği günahlar dökülür." Abdestin bir şekli var, dış görünüşü var, bir de manevi tesir var. İnsan abdest almak için şey yaptığı zaman, ellerini şöyle yıkayıp ondan sonra ağzına su verdiği zaman eliyle yaptığı günahlar, ağzıyla yaptığı günahlar dökülür. Ve izâ gasele vecehu hatta mâ asâbe Yüzünü yıkadığı zaman yüzüyle işlediği günahlar dökülür. İnsan yüzüyle ne günah eder? Harama bakar. filan yani gözüyle yasak işler yapar. Sonra İzâka sele tekrar kollarını yıkadığı zaman kollarıyla işlediği günahlar, kazandığı günahlar dökülür. Ve izâ mesaha birisi başına mesverdiği verdiği zaman tenasarat khatayahu min usulü'ş-shaar saçların kökünden günahları dökülür. Başına mesverdiği verdiği zaman ve izâ kademeyi iki ayağını yıkadığı zaman ayaklarıyla kazanmış olduğu günahlar dökülür. Ne oldu? Bütün azaları günahlardan farklı oldu. Abdest almak insanın maddeden, tozdan, topraktan temizlediği gibi manen de günahlardan temizler. Peygamber Efendimiz ashabını, ümmetini, kendisinden sonra yaşayan Müslümanları nereden tanıyacak diye sormuşlar kendisine. Demiş ki ben ümmetimin abdest azalarının nurundan tanıyacağım. Bak işte benim ümmetimden kolları pırıl pırıl, yüzü pırıl pırıl, ayakları pırıl pırıl diye. Böyle şeylerin, abdestin böyle fazileti var. Abdestin bir maddi tarafı var, yüzümüz, üzerimizdeki yağı tozu alıp götürüyor. Bir manevi tarafı var, bunlarla işlemiş olduğumuz günahlardan bizi temiz ve pak ediyor da Allahu Teala Hazretlerinin dergahına nurlu insanlar olarak, elleri yüzleri, bütün azası pırıl pırıl, parıldayan insanlar olarak çıkmamıza sebep oluyor. Abdest bu kadar kıymetli bir şeydir. Onun için kardeşlerimizden ricamız, onlara tavsiyemiz abdesti hafife almasınlar. Abdest çok önemli bir şeydir. Hatta namazın başlangıcıdır. Abdestten başlar namaz. Namazın temelidir. Abdest güzel olmazsa namaz olmaz. Abdest azalarında yıkanmayan yer kalırsa abdest nakız olur, namaza şey olmaz yani temel çürük olmuş olur. Namaz olmaz. Onun için elini yıkarken güzel güzel yıkayacak. Yüzünü yıkarken güzel güzel yıkayacak. Susuz yer bırakmamaya çalışacak. Usulüne göre her azasını usulüyle yıkayacak. Ve duasını ede ede yıkayacak ki ondan sonra namaza girdiği zaman onun tadına, zevkine varsın. Kıldığı <gülüyor> namazın. Bundan sonraki hadisi şerifler bir iki, üç, Bunlar da abdest almakla ilgili. Öbür sayfada da başka hadis-i şerifler var. İnşallah onları da sağ olursak imkan bulursak önümüzdeki haftalar anlatırız. Allahu Teala Hazretleri cümlemize hayırlı ilimler nasip etsin. Bildiklerini tatbik edip rızasını kazanmak nasip etsin. Rızasına uygun ömür sürmek nasip etsin. Sevdiği razı olduğu kul olarak huzuruna çıkmayı lütfu keremiyle ihsan eylesin. Müyesser eylesin, kolay eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke, maal besmele. 21 İhlas-ı Şerif Mal Hamd-ı <Gülüyor>